1716 numaralı konu, Hz. Peygamber'in son hutbesi, Allah'ın Resulü, çeşitli kuyulardan getirilmiş sudan yedi kırba üzerime dökün, belki biraz hafiflik hissederim de çıkıp halka vasiyette bulunuyorum, dedi. Hz. Peygamber başını sımsıkı bağladığı bir bez parçasıyla minbere çıktı, Allah'a hamdu sena ettikten sonra Allah'ın kullarından bir kul, dünya ile Allah katındaki nimetler arasında muhayyer bırakılmıştır o da Allah'ın katındaki nimetleri tercih etmiştir, dedi. Resulullah'ın bu hutbesinin manasını Ebu Bekir'den başka hiçbir sahabe anlamadı. Ebu Bekir ağlayarak, babalarımızı, analarımızı ve çocuklarımızı sana feda ederiz, dedi. Hazreti Peygamber, yerinde dur, benim yanımda dostluk ve yardım bakımından insanların en üstünü Ebu Kuhafe'nin oğludur. Mescide açılan kapılara bakın ve Ebu Bekir'in kapısından başka bütün kapıları kapatın, çünkü ben, onun üzerinde bir nur gördüm, dedi.